Yunnan ile Dubban Çok çok eskiden İran'da Yunnan adlı bir hükümdar varmış. Bu hükümdarın hazinesindeki altınlarla gümüşlerin, yakutlarla elmasların, zümrütlerle mücevherlerin haddi hesabı yokmuş. Sayısız askerle suvariye, bir o kadar da file sahipmiş. Kısası, her şeye malik bir hükümdarmış. Bir şey istisna. Tüm servetini, saadetini, zehir zıkkım eden cüzama yakalanmış meğer hükümdar. Ülkenin ileri gelen hekimleri bulamamış çaresini. Komşu ülkelerden hekimler çağrılmış bunun üzerine. Aman afile, nice merhemler sürüp, nice ilaçlar içirmişlerse de bir türlü iyileştirememişler. Bir zaman sonra zavallı hükümdar, duçar kaldığı illetten yakında öleceğini hissederek adam akıllı kaygılanmış. Masal bu ya, günün birinde şehre bir ihtiyar gelmiş, adı Dubban'ymış. Yetmiş küsur dil biliyormuş bu adam. Matematik, fen, tıp, büyü ve yıldız ilimlerinde parmakla gösteriliyormuş. Neyse sözü uzatmayalım, hükümdarın yakalandığı hastalık ihtiyarın kulağına çalınmış, Adam evine gitmiş, akşamdan sabaha kadar kitaplarını karıştırıp iksirler, ilaçlar hazırlamış. Tan ağar bütün kitapları, iksirleri, ilaçları bir kenara atıp hükümdarı iyileştireceğine kanaat getirerek yatağa uzanmış. Ertesi sabah süslenip püslenip sarayın kapısına varmış. Kapıdaki bekçi geliş nedenini sorunca hükümdarınızı iyileştirmek için diye cevap vermiş. Bekçi muhafıza, muhafız mülazıma lazım elçiye elçi vezire derken kulaktan kulağa yayılan haber sonunda hükümdara ulaştırılmış derhal huzuruna çıkartılmasını emretmiş hükümdar. Hekim Dubban varmış çıkmış huzura ve gayet sakin bir dille "Hükümdarım demiş. İlaçsız ve merhemsiz sizi iyileştirebilirim." Duyduklarına inanamamış hükümdar. Uzun bir aradan sonra ilk kez parlamış gözleri ne diyorsun sen emin misin dedikten sonra perde perde düşen sesiyle devam etmiş. Dünyanın en iyi hekimleri çare bulamadı bana. İlaçsız ve merhemsiz öyle mi? Kendinden emin, evet hükümdarım diye cevap verince yatağından doğularak minnet dolu gözlerini hekime çeviren hükümdar, beni iyileştirebilirsen dile benden ne dilersen diye vaatte bulunmuş. Hekim, çok yakında geri döneceğini söyleyip izin alarak çıkmış huzurundan. Gitmiş, kapanmış evine yine, durdurak bilmeden çalışmış, çabalamış ve nihayet üç gün sonra hükümdarı iyileştirecek formülü hazırlamış. Özel bir değnek yapmış ilkin. Değneğin tam ortasını boş bırakmış. Ardından özel bir top, onun da merkezi boş, boşlukları tılsımlı yağla doldurup çıkmış hükümdarın katına. Sultanım, bu değnekle topu alıp atınızla geniş bir alana gidiniz. Orada hoşça vakit geçirip değnekle topun peşinde koşturunuz. Değnekle topa vurdukça elleriniz terleyecek, terledikçe değnekle topu kavrayacak, kavradıkça içindeki yağlar eriyecek, bu eriyikler ellerinizden başlayıp bütün bedeninize sirayet edecektir. Yorulduğunuz zaman hamama gidip bir güzel yıkanıp keseleniniz. Dediklerimi harfiyen yaparsanız hastalığınızdan hiçbir eser kalmayacağını göreceksiniz. İhtiyar hekimin tarifine aynen uyan hükümdar, cılız bedeninde cüzamdan eser görmeyince mutluluktan havalara uçmuş. Dubban'ı davet etmiş derhal katına. Huzuruna çıkan Dubban'a, ''Gayrı sen beni iyileştirdin ya dile benden ne dilersen.'' demiş. Hükümdarın bu cömertliği karşısında Dubban hiç sesini çıkarmamış. Tekliflerin ardı arkası kesilmemiş. ''Koltuğuma sen geç, altına boğayım seni, saraylar yaptırayım adına.'' Her teklif sonrası hekim yalnızca ''Sağlığınıza duacıyım sultanım.'' diye kestirip atmış. Bilgeliği mahareti yanında tok gözlü davranışları hükümdarın çok hoşuna gitmiş, gözünde daha bir büyütmüş onu. ''Herkes bu işe sevine dursun, gammaz, hasetçi, kindar vezir.'' Sarayın başhekimliğine getirilen ihtiyara baktıkça kıskançlığından handi ise çatlayacakmış. Gece gündüz ne yapsam ne etsem de şu hekimi hükümdarın gözünden düşürtüp öldürtsem diye kirli kara düşüncelere dalmış. Geleceğinden endişe ederek kaygılanan alçak vezir o günden sonra hem hükümdara hem de başhekime iki yüzlü davranmaya başlamış. Bir gün tek başına bahçede gezinen hükümdarı yakalayıp sinsice, ''Sultanım, bunca yıldır ekmeğinizi yedik, ikramlarınıza mahzar kaldık. Size söylemem gereken bir haberim olacak. Belki kızacak, belki kovacak. Kim bilir belki de şu sadık kulunuzu cellatlarınıza teslim edeceksiniz. Olsun her şeye razıyım ben. İster aşağılanalım, ister kovulalım, ister başımızdan olalım. Siz sağ olun yeter.'' İçinde bulunduğunuz tehlikeyi, tehdidi söylemezsem size nankörlük etmiş olurum. Vezir'in imalarından, kapalı konuşmalarından hiçbir şey çıkaramayan hükümdar, merak içinde kalmış ve, yahu ne diyeceksen açıkça söylesene vezir, ne tehdidi, ne tehlikesi diye uyarıda bulunmuş. Bu uyarıya karşılık vezir gayet pişkin devam etmiş. Beni bağışlayınız efendim ama tahtınıza göz diken birini yanınızı almakla, ona makam sunmakla canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Vezirin sözünü keserek kaşlarını çatan hükümdar, hiddetine dur diyemeden gür sesiyle bağırmış. Kimmiş o de bakalım. Yılan gibi sinsice sokulmuş yerine vezir kulağına eğilerek, başhekim dubban diye fısıldayınca, hükümdar bu defa şaşkınlık içinde haykırmış. Ağzından çıkanı kulakların duyuyor mu senin? Hayatımı kurtaran ve buna karşılık benden hiçbir şey talep etmeyen aziz dostumu neyle itham ettiğinin farkında mısın sen? Bunları kıskançlığından söylüyorsan yazıklar olsun sana.'' Dedikten sonra elleriyle sakallarını sıvazlayarak ''Tabii ya!'' diye eklemiş. Bu iftiraların bana Sinbad'la Şahin'in hikayesini anımsattı. Bir gece daha devrildi böylece. Dinarzat, Masalın devamını ablası ise Şehriyar'ın iznini bekledi. Ertesi gece kaldığı yerden devam etti Şehrazat.